Mücerret iman, ibadetsiz iman, rüzgarlı havada yanan kandile benzer, muma benzer efendiler. Nasıl ki rüzgarlı bir havada mumu yaktık, bir fenerin içine koymazsak rüzgarı onu söndürürse, bir adam mücerret, ibadet ve taat etmeden Allah'a ben imanım var derse, son nefeste küfür rüzgarları, masket fırtınaları o mumu, iman mumunu söndürebilir. Onun için Cenab-ı Allah imanın arkasından yü'minune bil gaybi ve yüki mune salah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 İlk hesabı abdin, kulun Allah'a ilk hesabı namazlandır. Efendim namazım yok ama kalbim temiz falan bunların hiçbir kıymeti yoktur. O kafaları değiştirelim. Senin kalbin temiz olsun, namazın da kıl sen. Mücerret kalp temizliğiyle bırakma işi. Kendi kendini kandırmış olursun sonra.